Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Uzunca bir giriş yaptık Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı e, tanımak ve anlamak için Ama Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığına e, bugün bakmaya başlayacağız e, epey, Epeyce bir ayette Hazreti Nuh'tan bahsediliyor Kamer e, yani nüzul sırasına göre sayıyorum Kamer suresi, Araf suresi, Furkan, Şuara, Yunus Bilhassa Hud suresinde çok geniş malumat var. Saffat, Zariyat ve Nuh suresi zaten baştan sona ondan bahsediyor. Enbiya, Müminun, Hakka ve Ankebut surelerinde bazen 5-10 ayet bazen 1-2 ayetle Hazreti Nuh'un mücadelesine işaret edilmiş. Dikkatlerimiz çekilmiş. Gerçekten gördüğünüz gibi belki de Hazreti Musa'dan sonra en çok bahsedilen peygamberlerden biri Hazreti Nuh. Çok büyük bir mücadele veriyor kavmiyle kavmiyle demeyelim yani başta ailesi olmak üzere eşi de iman etmemişti biliyorsunuz Çoğu oğlu da iman etmemişti Hazreti Nuh'a ee, yani böyle söylemem inşallah onları üzmez ve kıyamet günü onların karşısında mahcup olmak istemem ama adeta yalnız bir peygamber Hazreti Nuh yani çok uzun bir mücadele sürecinde çevresinde 5-10 kişi ya var ya yok ee, onlar da <gülüyor> Genellikle ayak takımından yani zaten bu yüzden de kavmi tarafından biraz aşağılanıyor. Yani böyle onu himaye edecek arka çıkacak işte güçlü bir destekten mahrum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ilk inananlar özellikle yani zayıflardı yani kadınlar, köleler, işte çocuklar ağırlıkta zayıf derken yani toplumda zayıf görülen ehemmiyet verilmeyen ama üst tabakadan hamileri de vardı sayıları az olsa da başta Hazreti Hatice olmak üzere Hazreti Ebu Bekir olmak üzere hayat boyu mesela Hazreti Ebu Bekir peygamberimizi her anlamda yani e, sosyal ilişkilerinde işte manevi bir arkadaş olarak hani onu desteklemiştir. Maddi olarak, ekonomik olarak desteklemiştir. E, Hz. Nuh'da böyle bir destek çok görmüyoruz. Yani bilmiyorum tabii o iman edenler kimlerdi. Çok açıklanmıyor ayetlerde. E, fakat işte alt tabakadan olduğuna dair e, telmihler var. Çünkü kavmi aşağılıyor ona iman edenleri. E, böyle bir peygamber. O yüzden ulul azm peygamberlerin ilki. Bu ulul azm ifadesi de çok bana göre mühimdir. Bütün peygamberler arasından beş tanesi Azim sahibi olmakla öne çıkarılmıştır. Azim e, biliyorsunuz Türkçe'de de işte sebat demek yani vazgeçmemek demek, direnmek demek. E, hep sorarım gençlere de işte bu dersleri yaptığımız e, dostlarımıza da azimle inat arasındaki fark nedir sizce diye. E, yani bir insana ne zaman azimkar deriz ne zaman inatçı deriz. Çünkü ikisi de ayak diremek demek. Yani ikisi de vazgeçmemek demek. Acizane kanaatim yani çok böyle bilur gibi bir tanım görmedim vardır illa ki özellikle Gazali'yi didiklemek lazım. O yapmıştır illa bir tanım. Fakat benim kanaatime göre hakta direnmek sebat mantıksız akıl dışı şeylerde direnmek ise inattır. Yani mesela işte sağlığına zarar verecek, doktorlar da söylediği işte bütün aklı başında herkes bunu söylüyor ama sağlığına zarar vereceğini bile bile bir insan bir şeyi yemekte veya işte kullanmakta devam ediyor. Bu inattır yani bu sebat değildir. Böyle bir insana mesela ne kadar azimli, ne kadar sebatkar demeyiz. Acizane kanaatim. E, okuduklarımdan arkadaşlar e, iradenin bir sonraki aşamasıdır azim e, yani irade e, daha çok bir fiili bir davranışı seçmek seçme aşamasında yani hangi yola gireceğiz bunu seçme aşamasında irade çok e, öne çıkıyor fakat ondan sonra o yolda devam etmek e, o yolu sürdürmek aşamasında daha çok azim öne çıkıyor e, Allah'ın insana seçme hürriyeti vermesi manasında İrade tabii ki e, vehbidir. Yani Cenab-ı Hak bize e, bu hürriyeti verdi, seçme hakkını verdi. Yoksa biz de melekler gibi olurduk. Yani hiçbir seçme hakkımız olmadan doğru olan neyse otomatik olarak onu yapardık. E, ama Allah insanı yaratmayı murad etti. E, bu muradın temel sebebini de bilhassa sufiler. E, çünkü şerri seçme gücü varken... Allah'a ibadet ve itaati seçtiği zaman bir varlık ancak o zaman ilah tam olarak ilah olur diyorlar yani Cenab-ı Hak'ın ilah oluşunun ee, zorunlu sonucuyuz biz ee, zorunlu sonucuyuz o neyse gençlerin kafasının çok karışık olduğu bir konudur bu niye beni yarattı Allah diye ben de onlara şey diyorum yani bir ressama niye resim yapıyorsun denir mi yani ressam yani bir yazara e, mesela bir insan potansiyel olarak bir yazar olabilir mi ya, ya da potansiyel terzi olabilir mi yani bir eserini görmemiz lazım ona terzi yazar ressam işte ekmek için neyse dememiz için. Ee, Cenab-ı Hakk'ın ilah oluşunun da e, doğal sonucu e, ayrılmaz parçası Halik oluşudur, yarat, yaratıcı oluşudur. Her neyse o anlamda irade vehbidir ama e, efendim, kendi seçim hakkımızın nereye kullanılacağı konusunda ise yani o seçim, seçim kapasitesi vehbi ama o seçimi nasıl kullanacağımız konusunda ise tamamen bize bırakılmıştır, kesbidir. E, bugün... Bilhassa ahlaki problemler konusunda ben en ciddi problemimizin bu azim kısmı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani mesela bir insan... Ee, çok böyle e, avami tabirle yani argo tabirle gaza gelebilir bir şeyi seçerken yani bir vaaz dinlersiniz böyle çok etkilenirsiniz o anda dersiniz ki ben de yani beş vakit namazı ezan okunur okunmaz kılacağım ya falan dersiniz yani böyle vaktin evvelinde kılacağım dersiniz ya da ben de işte e, her gün bir sadaka vereceğim çünkü Cenab-ı Hak öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de onlar gece gündüz gizli açık sadaka verirler diyor Hazreti Ali her gün verdiği sadakayı bu ayet mucibince dörde bölermiş birini gizli birini açık birini gece birini gündüz verirmiş ki bu ayetin kapsamına girsin diye işte ben de her gün sadaka vereceğim falan diyebilirsiniz yani e, meyil şevk arzu ondan sonra karar vermek seçmek e, ve işte ben de yapacağım demek e, eylemin ilk aşamaları asıl bugünkü problemimiz hani çok e, kavramlaştırılmış bir ifade her anlamda yani sürdürülebilirlik yani bir kararı sürdürmektir asıl problem asıl mesele bir insanın ahlakını niteleyen şey yani bir insana biz mesela cömert diyecek miyiz cimri diyecek miyiz yani neye göre deriz iki kriter belirliyor ahlakçılar bir davranış kendiliğinden oluyorsa ve sürekli oluyorsa o o kişinin ahlakıdır yani bir insan kendini zorlayarak cömertlik yapıyorsa ona cömert denmez. Veya işte bir yerde böyle biraz morali bozulmuş birisi onu sinir etmiş falan işte vermiyorum demiş mesela hemen cimri olmaz. Yani bir kerelik davranışla kendiliğinden olması ve sürekli olması bir davranışı bizim ahlakımız haline getirir. O halde ahlakla ilgili problemimiz özellikle Müslümanlar açısından söylüyorum. Bu azim meselesidir, azim meselesidir. Azmi biraz Kur'an-ı Kerim'de son dönemde o konuyu araştırıyorum, çalışıyorum. Ee, azim hakkındaki temel problemimiz de vesvesedir. Ee, i̇nsanı caydıran şey yani bir yola girdiniz caydıran şey tabii işte nefis var, heva var, dürtüsellik var. Mesela bir faktör olarak işte maymun iştahlılık dürtüselliğin sonucudur zaten maymun iştahlılık var. Ee, i̇şte çevre arkadaşlar mesela şeyiniz zayıfsa iradeniz zayıfsa çevreniz konusunda çok seçici olmanız lazım e, faraza çok işte güzel bir örnek bir arkadaş vermişti o örneği diyelim ki namaz konusunda biraz böyle zorlanıyorsunuz hani çok kolay kazaya bırakabiliyorsunuz falan e, o zaman sizin seküler bir grupla bir seyahate gitmemeniz lazım çünkü seküler grupla bir haftalık bir seyahatte hiç namaz yok yani programda her seferinde ve hele şey zayıfsa yani o sosyal girişkenliğiniz özgüveniniz vesaire ee, o zaman öyle bir grubun içerisinde günde 5 kere veya işte hadi sabahla yatsayı kıldınız yani en az 2-3 kere her gün ben bir dakika namaz kılacağım ee, ya da işte ben nerede namaz kılabilirim falan diyemeyeceğiniz için muhtemelen e, öyle bir riske kendinizi hiç atmamanız lazım veya işte yine iradeniz zayıf işte her şeyi denemeye çok açık bir insansanız belli yerlere gitmemeniz lazım belli alışkanlıkları hiç denememeniz lazım çünkü başla, biliyorsunuz her tür bağımlılık e, ilk hareketle başlıyor yani alkolikler ilk kadehle başlıyor. İşte kumarbazlar ilk oyunla başlıyor. Her şeyin bir ilki var yani. E, dolayısıyla e, azim gerçekten e, bizim ahlakımızın e, belirginleşmesinde bizim bir ahlaki açıdan sayı doğrusu üzerinde bir yere yerleşmemizde en büyük etkisi olan karakteristik özelliğimiz. İşte bu beş peygamber hep vurguluyoruz çok daha iyi tanınmalı, çok daha iyi anlaşılmalı ki nasıl az azm oldular? Neden hani onlara ulül azm peygamberler diyoruz? Hazreti Nuh'un Kur'an'ın ifadesiyle 950 yıl süren mücadelesi ve bu mücadelede işte el yapımı bir gemiye binebilecek kadar insan ona inanmış oluyor işte 10 küsur olduğu söyleniyor 12-13 kişi olduğu söyleniyor iman edenlerin e, genellikle bütün peygamberlerin e, karşısına e, onların davetini kırmak ...işte güçlerini zayıflatmak ve girdikleri yoldan onları döndürmek üzere hep toplumun ileri gelenleri çıkmıştır. Bu da çok önemli bir sosyolojik gerçek. Çünkü toplumun ileri gelenleri o kurulu düzen içerisinde o pozisyonlarını elde etmişlerdir. Yani işte zengin mi, zenginlikle mi öne çıkmış, o işleyiş içerisinde zengin olmuş yani. O sistemi değiştirirseniz onun zengin olma yollarını, kanallarını belki de tıkamış olacaksınız. Her toplumsal dönüşümde ayaklar baş başlar ayak olur yani bir takım roller değişir efendim neyse bir örnek geldi aklıma onu atlıyorum efendim e, dolayısıyla bütün peygamberlere de Hz. İbrahim'e bakın, Hz. Nuh'a bakın işte Şuayb aleyhisselama, Salih aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim'de inşallah okudukça onları da görürüz e, hepsinde e, karşısına çıkan ve şiddetle tepki gösterenler hep ileri gelenler olmuşlardır e, ilk destekleyenler de hep alt tabaka olmuştur Çünkü alt tabaka zaten o düzen içerisinde alta itilmişlerdir, haksızlığa uğramışlardır, ezilmişlerdir. Yani e, hakları ellerinden alınmıştır. E, ben bugün mesela işte bir insanın günde 12-14 saat çalışıp da nasıl evini geçiniremediğinden kimin sorumlu olduğunu hep soruyorum. Yani hatta hep söylerim e, böyle e, aslında ikisi birbirine engel değil ama hani vaiz olmasaydım böyle dini ilimlerle meşgul biri olmasaydım sendikacı falan olabilirdim. Sendikalarda tabii apa ayrı bir hikaye, onlar da çok iyi manipüle ediliyor da, yani beni gerçekten çok üzer. Yani bir insanın gerçekten çalışıp, çünkü kapasitesi o, onu yapabiliyor, gerçekten çalışıp da geçinememesi ne demek? Mesela ben bir vakıfta yönetim kurulundayım orada bazı ihtiyaç sahiplerinin istekleri gündeme geldiğinde işte bazı arkadaşlarımız diyor ki ama işte diyor şöyle diyor yardım alıyormuş diyor mesela falan yerden diyor bir bakıyoruz işte ayda 10 bin lira yardım alıyor veya 8 bin lira yardım alıyor yani tamam peki o zaman siz geçinin bu parayla yani İstanbul'da yaşıyorsunuz kira veriyorsunuz en kötü muhitteki en basit bir ev bile yani 15-20 bin liradan başlıyor ee, gerçekten hani insan yukarıya doğru çıktıkça aşağıyı unutuyor ee, ve e, hiç ilgilenmiyor bu yüzden Peygamber Efendimiz Sallala, ve ilgilenmedikçe de aslında sosyal krizler aşağıdan yukarıya doğru yükseliyor yani kendi topuğumuza sıkıyoruz aslında bir gün o site duvarlarımızın içine girecek yani bu toplumsal rahatsızlıklar problemler kendi çocuklarımıza bulaşacak kendi ailemize bulaşacak kaçınılmaz çünkü bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden bize çok önemli bir tavsiyede bulunuyor. Dünya işlerinde kendinizden aşağıda olana bakın, eh, ahiret işlerinde ise kendinizden yukarıda olana bakın. Yani manevi gelişiminiz için sizden daha iyi olanlara bakın. Onların nasıl yapabildiklerine bakın ama maddi harcamalarınız, maddi refahınız konusunda da hep kendinizden aşağıda olanlara bakın e, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi ben e, Nuh Aleyhisselam arkadaşlar daha doğrusu bütün bu peygamberleri e, şu kitaptan anlatıyorum. Daha önce de söylemiştim e, Ömer Özsoy İlhami Güler'in konularına göre Kur'an çalışması. Bu kitabın yani şey değil bir yorum yok içinde sadece ayetler var. Fakat şöyle bir özelliği var. İşte konular tespit etmişler hocalar ve o konuların geçtiği bütün ayetleri tespit etmişler. Sonra bu ayetleri nüzul sırasına göre Tertip etmişler ve e, benim açımdan güzelliği bir e, sayfanın bir tarafında ayetin metni bir tarafında da meali var. Böylece yani tekrar tekrar bir meal bir Kur'an bir işte fihrist bir, bir nüzül sırası bunları tekrar tekrar açıp bakmanıza gerek kalmadan tek bir kitapta e, bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna göre Hazreti Nuh'un e, hikayesinin Kur'an-ı Kerim'de nüzul sırasına göre yani peygamberimize iniş sırasına göre ilk önce geçtiği yer Kamer suresinin 9. ayetinden 16. ayetine kadar olan bölümü. Şimdi o bölümü e, okuyacağız sizinle beraber. Onu da kısa kısa Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinden, hak dini Kur'an dili tefsirinden zaten çok kısa yorumlamış e, okuyacağız. Ne, benim e, favori tefsirim budur. İşte te, ben tefsirci değilim tefsirci tefsir dersi yapalım hocam falan diyorlar hayır ben öyle tefsir dersi yapabilecek bir hoca da değilim efendim bütün tefsirleri okumuş da değilim işte bazı arkadaşlarımız bütün tefsirleri açıyorlar işte hepsine bakıyorlar çok takdir ediyorum çalışmayı ama sonuçta çıkan şey yine son dönemde yazılan tefsirlerin söyledikleri oluyor rivayet tefsirleri ve dirayet tefsirleri diye ikiye ayrılır merak edenler lütfen baksınlar genel olarak tefsirler rivayet tefsiri kendinden önceki tefsir, o ayetin tefsiriyle ilgili kendinden önceki işte sahabeden başlayarak bütün ulemanın söylediklerini aktaran tefsirlerdir. Bunların içinde bol miktarda zayıf rivayetler vardır. Ee, İsraili rivayetler vardır. Onları ayıklamak da bir uzmanlık işidir. Dolayısıyla ve e, genellikle de insanların hoşuna çok gider. İşte surelerin faziletleri, bu ayeti şu kadar okumanın <gülüyor> şuna faydası var şeklindeki rivayetler oralardan daha çok gelir. Aman Allah'ım balon patladı. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, dirayet tefsirleri de e, şeydir. Daha çok e, müfessirin, o müfessirin yani bütün o rivayetleri tabii temel rivayetleri dikkate alarak e, kendi e, kabiliyetiyle kendi birikimiyle kendi ilmiyle mesela dirayet tefsiri yazan kişi işte e, felsefe ağırlıklı bir insansa kelam ve felsefe ağırlıklı bir insansa ayetleri o pencereden anlatır işte fakihse o pencereden anlatır onlar da tabi kendi aralarında gruplanıyor detaylara girmiyorum Elmalı'nın tefsiri bir dirayet tefsiridir fakat çok mutedil çok orta yerde duruyor Elmalı gerçekten e, Allah gani beni rahmet Eylesin. benim hayatım boyunca beni en çok etkileyen iki isimden biridir, diğeri de Muhammed Hamidullah'tır. O da çok, onu, o da çok etkilemiştir beni. Elmalı Yazır hem rivayetleri dikkate almış hem tasavvufi açıklamaları dikkate almış hem özellikle felsefeyi çok iyi biliyor kendisi Fransızcadan temel felsefi eserleri tercüme edecek kadar o konuya hakim 20. yüzyılın başlarında yaşadığı için yani 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında yaşadığı için çağımızın din karşıtı İslam karşıtı demeyelim bütün dünyada din karşıtı akımları çok iyi biliyor onları takip ediyor ve onlara da uygun bir şekilde yani onlara da cevap olabilecek bir şekilde gerçekten çok mutedil bir tefsir yazmış tek eksiği bana göre tefsirin bazı bölümleri daha hızlı geçmiş olması o da işte çok hastaymış rahatsızmış kendisi ömrünün sonuna doğru ve herhalde bu kitabı bitiremeyeceğim diye biraz ortalarda hızlanmış bazı mesela Meryem suresi gibi bazı surelerde neredeyse hiç tefsir yok yani meal yapıp geçmiş gibi diyebiliriz fakat yine de işaret ettiği noktalar e, önemli şimdi Kamer suresinin 9. ayeti e, şöyle başlıyor e, arkadaşlar e, evvelinde de e, Cenab-ı Hak gene inkarı anlattıktan sonra Kezzebet qablehum qavmu nuhin fekezzebu abdena ve kaluhu mecnunun vezlucir e kezdebet قبلهم قوم Onlardan evvel Nuh'un kavmi de tekzip etti. Onlardan evvel Nuh'un kavmi de yalanladı. Yani o tekzip denilen fiili Ya Muhammed senin kavminden evvel Nuh kavmi yaptı. Şimdi bu peygamberlerin anlatılması, kıssalarının anlatılması. Peygamberler başta olmak üzere bizim de kendi hayatımızda mücadele edip dini açıdan başarısız olduğumuz durumlar var. Yani bazen bu çocuğumuz olabiliyor, bazen bir aile yakınımız, bir arkadaşımız olabiliyor. İşte yani 40 yıl sonra bir arkadaşımız, hele bugün yani günümüzde bu çok var Eskiden bu o kadar yoktu arkadaşlar. 40 yıl sonra bırakıyor mesela. Yani o kadar dostluğunuz, o kadar samimiyetiniz, konuştuğunuz şeyler var ve hani gayret ediyorsunuz, bir şey anlatmak istiyorsunuz ama anlatamıyorsunuz. Yani tebliğde başarısız olduğumuz yerler var, ciddi sayıda. Peygamber Efendimizi düşünün. Bu sure Mekki bir sure, Kamer suresi Mekke döneminde. Yani başta amcası olmak üzere onu en çok destekleyen, himaye eden, yani psikolojik bir sorunu yok amcasıyla bir kibir bir kıskançlık bir rekabet böyle bir duygu yok tam tersine çok seviyor çok destekliyor ama iman etmiyor. Başta amcası olmak üzere arkadaşlar işte en uzağa kadar e, akrabaları toplumunun ileri gelenleri e, inkar ettiler. Şimdi burada kendinizi e, zaman zaman bu peygamberlerin yerine koyun peygamberliği onlar istemediler arkadaşlar yani bir son peygamber gelecek ne olur Allah'ım ben olayım o işte demedi peygamberimiz işte bir inziva dönemi geçirdi bir ruhi içe dönüş dönemi bir ruhi arayış dönemi geçirdi ve o dönemin sonunda Cebrail geldi ona işte sen son peygambersin dedi o zaman peygamberimiz yani büyük bir sevinçle işte yaşasın hani oley benmişim falan deyip inmedi yani Hira'dan tam tersine dehşete kapılmış olarak indi çok ürktü e, çünkü acizane yani çünkü derken kendisinden böyle bir açıklama yok hani biz yorumluyoruz bence bir peygamber demenin nebi zaten haber veren demek arkadaşlar yani bir haber verecek topluma ve o haberin insanların hoşuna gitmeyeceğini ve üstelik de o haberi ispat da edemeyeceğini yani güneş gibi değil mesela güneş doğdu derim siz de dersiniz ki hayır doğmadı yani o zaman sizin akıl sağlığınızdan şüphelenilir değil mi güneş var çünkü şu anda dışarıda ee, bu kadar değil bu kadar açık olsaydı zaten iman konusu olmazdı ee, yani ona güvenen kişi inanacak bu habere ve üstelik de Peygamber Efendimiz diğer Peygamberler gibi görsel mucizeler de talep etmedi cenabı. yani ettiyse de olmadı istemedi vazgeçti çünkü görsel bir mucize geldikten sonra Salihin devesi gibi işte Musa'nın asası gibi görsel bir mucize geldikten sonra iman etmeyenler helak edilir. Çünkü kavmin helak olmasını da istemedi Peygamber Efendimiz ben onlarla tek tek uğraşırım ya Rabbi dedi. Her neyse yani e, bu tekzip edilen ve ağır bir ithama maruz kalan yani kimisi delirmiş dedi, kimisi cinlere karışmış dedi, aklını kaybetmiş, mecnun olmuş dedi. Mesela burada da öyle söylüyorlar Hazreti Nuh'a. Hiç değişmiyor. Bir de onu da söyleyeyim. Yani Nuh'tan Hatta Hazreti Adem'den, Adem'e insanları itiraz etmiyor ama şeytan var orada da. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar, Kur'an'da anlatılan bu peygamber kıssalarında arkadaşlar, peygamberlerle mücadele edenlerin davranışlarının temeli, yani kullandıkları dil farklı, coğrafya farklı, ırkları farklı fark etmez ama temel motivasyonları ve yöntemleri hiç değişmiyor. Bugün de aynı, şimdi birazdan da göreceğiz aynı olduğunu. E, dolayısıyla yani e, bir e, zorluk olduğunu peygamber efendimiz biliyor yani bir pe peygamber olmak demek arkadaşlar e, asla bırakamayacağınız bir görev var bırakan bırakmaya kalkan bir peygamber oldu biliyorsunuz başına geleni Yunus Aleyhisselam asla bırakamayacağınız bir görev var ve o görev dolayısıyla bütün toplumsal konumunuzu kaybedeceksiniz. İnsanlar tarafından aşağılanacaksınız. Hatta öldürülen peygamberler var. E, öldürülebilirsiniz. Size inananlar işkence edilecek. Yani böyle bir ekonomik olarak bütün varınızı yoğunuzu kaybedeceksiniz. Belki ailenizi kaybedeceksiniz. Lut örneğinde ve Nuh örneğinde olduğu gibi. E, efendim. E, ama hani... E, o mücadelenize rağmen inanan da çok az olacak İşte önceki peygamberlerin hikayeleri e, peygamber efendimizi arkadaşlar yani Kur'an'da anlatıldığı için bu e, hikayeler kıssalar e, peygamber efendimiz için müthiş bir tesellidir. Yani insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan ben mesela kendi küçük hayatımda bile bu teselliden çok istifade ettim. Şöyle bir tesellidir yani Cenab-ı Hak Peygamberimize diyor ki inanmadıkları zaman sorun sende değil. Çünkü Peygamberimiz acaba sorun bende mi diye düşünüyor. Yani kayıf dönüşünde yaptığı dua var mesela kayıtlara geçmiştir. Ya, Resul, ya Rabbi diyor yani bu karşılaştığım muamele benim görevi tam yapamadığım için değilse eğer. Hiç gam yemem diyor yani ama acaba ben mi yapamıyorum hani bu kadar şiddetli tepki acaba ben mi yanlış yapıyorum ben mi eksik yapıyorum görevimi diyor. İşte bu kıssalar peygamberlere kendinden öncekilerin de aynı süreçten geçtiğini dolayısıyla inkarın küfrün yolunun bu olduğunu siz i̇lk defa senin başına gelmediğini bu çok terapotiktir aynı zamanda mesela o grup terapilerinde falan e, belki de hani şimdi e, psikologlar adına e, böyle ahkam kesmeyeyim yanlış bir şey söylemeyeyim yanlışım olursa lütfen hemen mesaj yazabiliyorlar değil mi e, düzeltsinler arkadaşlar orada da amaç budur yani yalnız olmadığını mesela işte bağımlılardan oluşan bir ben de filmlerden biliyorum yani <gülüyor> öyle bir gruba katılmadım ama mesela biz bu grup terapisini komşu ziyaretlerinde falan yapıyoruz aslında işte diyorsunuz ki mesela ya benim çocuğum şöyle davrandı bana falan diyorsunuz o da diyor ki ay sorma geçen de benimki de böyle şöyle şöyle yaptı falan öteki de bir şey anlatıyor ha diyorsunuz bir tek benimki değilmiş demek ki sorun çok da hani bende değil yani bu, hani bu yaştaki çocuklar böyle davranıyor veya işte bu çocuklar bu nesil böyle falan diye teselli oluyorsunuz kıssaların bundan çok daha büyük bir, hem de şey ilham alıyorsunuz yani karşınızdaki ne yapmış mesela böyle bir durum karşısında ilham alıyorsunuz bu açıdan bu geçmiş kıssaların anlatılması yani peygamberimize ilk defa senin başına gelmiyor bu peygamberlik mücadelesinin doğası böyle ee, bu iş böyle oluyor. Ee, sen de bu mücadeleyle karşılaşacaksın, bu tepkilerle karşılaşacaksın diye bir tesellidir. Yani çok, teselli demeyelim de, yani çok büyük bir motivasyondur diyelim. Ee, yani o teksip denilen fiili ya Muhammed, senin kavminden evvel. Nuh kavmi yaptı. Üstelik de bu hani yaratılışa çok yakın bir kavim değil mi Nuh kavmi? Yani daha ne kadar geçti ki insanlığın üzerinden? Hani biz diyoruz ya insanlık çok dejener oldu çok bozuldu falan. Ee, yani daha işte Adem'in iki oğlu birbirini öldürürken yani ne kadar çevresel faktörlere maruz kaldılar. Değil mi? Yani bu insanın biraz da doğasında var. Ee, neyse burada yeni bir tartışma açmayayım. Son günlerde bir tartışmanın içindeyim. Ben insanın Doğasının öyle çok da iyi olduğu kanaatinde değilim. Daha doğrusu insanın yaratılıştan iyi ya da kötü olduğu kanaatinde değilim. Arkadaşlar, insanın iyi taraflarının olduğunu bilmeliyiz. Çünkü buna bunu bilmezsek insana dair ümitlerimizi kaybederiz bu da bizi her türlü eğitim tebliğ vesaire çalışmasından e, alıkoyar yani neden öğretmeye çalışıyoruz neden anlatmaya çalışıyoruz demek ki düzelir diye bir ümidimiz var yani iyi olur diye bir ümidimiz var ama eğer insanı yönetiyorsak insana bir iş havale ediyorsak onun bunu istismar edebileceğini de bilmeliyiz e, yani onun kötü taraflarını da bilmeliyiz ve ona göre tedbirlerimizi almalıyız diye düşünüyorum yani ben e, iyimser ve kötümser diye uçamayacağım lara kaymadan iyiliğe ve kötülüğe yani bir insanın ahlakı, durumu, takvası, dindarlığı ne olursa olsun arkadaşlar kendisine bir iş emanet edildiğinde ona ihanet edebileceğini, ona veya en azından eksik ve yanlış yapabileceğini hep bir ihtimal olarak hatırda tutmak gerektiğini e, düşünüyorum acizane. E, yani bu Nuh kavmi hani ne kadar dejenere olmuştu? Anlatabiliyor muyum? Ne kadar geçti üzerinden? Kaç milyon sene yani Hazreti Adem'den sonra? Dolayısıyla demek ki insanın o kibir Arkadaşlar insanın iç dünyasında kibrin kökenleri var olduğu sürece küfür de var olacaktır. Çünkü e, acizane kanaatim ben biraz basitleştirmeyi seviyorum. Belki de işte çok e, detaylı düşünen bir bilim adamı, bilim insanı olmadığım içindir. E, bir de halka bunları anlatıyoruz biz yani siz hani tezih ederim. insanlar halk deyince de alınıyorlar, avam deyince de alınıyorlar. Yani halkım ben mesela ben avamım ve halkım birisi öyle dedi bana yani çok da tekrarlıyorum bunu ama dedi ki hocam avam dediniz bize dedi siz kendiniz öyle olabilirsiniz ama biz avam değiliz falan dedi <gülüyor> yani siz kendiniz için söyleyin madem falan dedi tamam yani ben kendim için söyleyeyim biz hani halkız ee, insanın şunu tespit ettim görebildiğim kadarıyla Kur'an kıssalarından melekçim ee, bütün küfrün her türlü inkarın ve küfrün Temelinde kibir var insanın kendini yeterli görmesi aklını yeterli görmesi işte bugün hümanizmin geldiği yer yani hümanist felsefenin onun temelinde kibir var İstina, yani benim dışarıdan bir akla ihtiyacım yok bana birinin doğruyu anlatmasına ihtiyacım yok ben kendime yeterim bu, bu, bunun temelinde kibir vardır ee, her türlü nifakın münafıklığın temelinde de korkaklık var. Yani korkak insan iki yüzlü olur, yalan söyler, numara yapar, e, mış gibi davranır. Yani korkak, çıkarcı, yani daha böyle rezil e, insani nitelikler öyle diyelim. E, i̇manın temelinde de tevazu var. Tevazu e, düşük olmak değildir arkadaşlar. Tevazu kendini büyük görmemektir. Ve Elmalı e, Adem kıssasını anlatırken Araf suresinde büyük olan büyüklenmez diyor gerçekten büyük olan büyüklenmeye ihtiyaç duymaz işte tevazu budur e, her neyse e, yani Nuh kavminde de o kibrin o böyle insanları hor görmenin işte bula bula Allah bunu mu buldu işte bunlar mı yani akıllılar sana inananlar hani biz bunlar gibi mi olacağız sana inandık, inandığımızda bu da çok önemli arkadaşlar bugün ben dini grupların bile yani grup derken böyle büyük sosyal grupları sosyolojik grupları kastetmiyorum hani küçük katıldığımız grupların bile e, sosyoekonomik düzeye göre böyle sınıflandığını görüyorum yani e, yani öyle görüyorum yanılıyorumdur inşallah e, dolayısıyla hani böyle aralarına e, her tabakadan insanı almama konusunda zaten ötekiler de çok üst tabakadakilere girmek istemiyorlar çünkü oranın kendine göre bir davranış kalıpları var işte kendilerine göre bir yaşam tarzları var konuştukları muhabbetler var orada zaten ötekisi barınamıyor doğal olarak dışarıda kalıyor yani bir kapalı yok hani bizim gruba sen giremezsin şu giremez böyle bir şey yok ama ve ben böyle davrananların da arkadaşlar çok elitist ve e, dinin ruhuna uygun davranmadıkları kanaatindeyim, e, davranılmadığı kanaatindeyim. Orada da tabii benim de içinde bulunduğum bazı gruplar var öyle, e, çalışma grupları vesaire, ders grupları. Bu kadar e, seçkinci, bu kadar böyle kapalı e, olmamak gerektiği kanaatindeyim. Her neyse, e, yani bu ilk küfrün, ilk peygamberle mücadelenin insanlık tarihinde Nuh kavmiyle başladığını, dolayısıyla yeni bir şey olmadığını söylüyor e, Rabbimiz ve e, fe, e, fekez ve buhu abdena kulumuzu kulumuza yalan isnat ettiler yani Hazreti Nuh'a sen yalan söylüyorsun dediler ve kalu mecnunun mecnun dediler Hazreti Nuh'a vezducir ve onu zecret ettiler. etmek baskı uygulamak demek. E, tebliğden men etmek için ona çok baskı uyguladılar. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir kıssayı anlatırken çok ana konuları, ana fikirleri anlatır. Yani şimdi Hazreti Nuh'un tebliği 950 yıl sürdü Kur'an'a göre. Bu 950 yılın her gününü anlatmaz bize. Orayı hayal etmek biraz bize kalıyor. Şimdi sebat'a bağlayın bu konuyu. Hazreti Nuh o sebat edebilecek motivasyonu, o gücü nasıl buldu arkadaşlar? Anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz kimse inanmıyor birkaç tane alt tabakadan insan var Hazreti Nuh'a diyorlar ki onları yanından kov gelecek başka surelerde Hazreti Nuh diyor ki ben Allah'tan korkarım iman eden insanları yanımdan kovamam diyor ama, ama hani peygamberimize de bu teklif gelmişti biliyorsunuz peygamberimiz de aklından geçirmişti yani acaba hani onlara ayrı bir gün mü tahsis etsem çünkü alt tabakanın arasına girmek istemiyorlar sakın böyle bir şey yapma diye ayet-i kerime indi ee, arkadaşlar nasıl baskılar uyguladılar susturma politikaları işte o susturamadıkları zaman mesela ilk önce alay ediyorlar alayla başlar bütün peygamberlerle mücadele peygamberlik tarihinde alayla başlar arkadaşlar alayla başlıyorlar ilk önce sonra hakarete sonra işte yalan söylüyor diye aklını kaybetti diye iftira. ...falan dönüşüyor. Sonra fiziki olarak men etmeye dönüşüyor. Şimdi bütün bu süreç içerisinde Hazreti Nuh motivasyonunu nasıl korudu yani? İşte azim dediğimiz şey bu. Azim dediğimiz şey. Şimdi ama Hazreti Nuh'un motivasyonunu koruması çok zor değil arkadaşlar. Niye? Çünkü Cebrail ile görüşüyor. <gülüyor> Yani Allah'tan haber alıyor yani haber yani Allah'tan Allah diyor ki bırakamazsın, bırakmayacaksın diyor. Yani ona ne dediğini bilmiyoruz da e, hiçbir peygam yani Yunus e, sakın Yunus gibi olma diye peygamberimize ayet var. Velate kunkasahibilhud. Sakın Yunus gibi olma diyor. Yani aklından bile geçirme böyle bir şeyi. Şimdi Cebrail'i gören biri her gün, her gün Allah'tan ayet alan biri. Yani nasıl vazgeçebilir ki? Zaten istese de vazgeçemez. Çünkü o görevi kendisi talip olmadı. Bir istifası yok, emekliliği yok. Yani izne ayrılmak yok. Yani bu şey gibi, annelik gibi. Hani Allah size onu verdi, bitti yani. Hayat boyu onunla uğraşacaksın. Peygamberlik de böyle. Dolayısıyla ben peygamberlerin yanlış anlaşılmaz inşallah yani o azmini çok da böyle olağanüstü büyük yanlış anlaşılmaz inşallah. Yarabbim doğru kelimelerle ifade edeyim. Yani çok hani fevkalade görmüyorum. Onlar, peygamberlerin gördüğünü görmeyip onlardan çok sonra gelip bu yolda benzer zorluklarla karşılaşıp onlar kadar o şiddette değil ama benzer zorluklarla karşılaşıp yani bugünkü Gazze halkını düşünün mesela asla vazgeçmeyenlerinkini ee, çok e, saygı değer buluyorum arkadaşlar burada bana bu bakışta cesaret veren peygamber efendimizin bir sözünü aktarayım yani bunu ben uydurmadığımı e, da kanıtlamış olayım peygamber efendimiz bir gün sahabesine soruyor sizin aranızda imanı en kuvvetli olan kimdir diyor diyorlar ki sensin ya Resulallah o da diyor ki ben her gün Cebrail'i görüyorum nasıl iman etmem. E, o zaman diyorlar e, biz hani sen varsın biz varız o zaman biz izliyorlar yani imanı en kuvvetli olan e, siz diyor her gün beni görüyorsunuz nasıl iman etmezsiniz diyor e, o zaman kim ya Allah diyorlar diyor ki sizden sonra gelecek. Yani peygamberi görmüyor, o yaşantıyı, sahabeyi görmüyor. Yani o mucizeleri, o Allah'ın ayetlerinin inişini görmüyor. Sadece bir takım sayfalarda okuduklarına inanacak olanlar. İşte onlar imanı en kuvvetli olanlardır diyor peygamber efendimiz. Dolayısıyla arkadaşlar bizim için de çok fazla çeldiriciler vardır vazgeçirmek için. Yani bu... Ne bileyim basit bir ibadet olabilir bir nafile ibadet olabilir ne bileyim bir, e, güzel bir amel bir yardımlaşma bir hayır işi olabilir fark etmez e, veya herhangi bir konuda bir doğruyu tercih etmeniz olabilir e, oradan bizi vazgeçirmek için yani e, bütün insanlar bizimle uğraşmıyor bunu bilin yani biz bu o kadar paranoyak olurdu böyle bir yorum e, fakat e, işlerin doğası böyledir yani çevre dünya işte hele bugün her yeri tak ediyorsunuz yani bugün New York'ta ne olduğunu da biliyoruz, Tokyo'da ne olduğunu da biliyoruz bugün yani. Dolayısıyla bütün onlara maruz kalmış olmak zaman zaman bizi vazgeçirmek için e, farkına varmadan kendimizi bambaşka bir noktada bulacağımız küçük adımlar attırabilir bize e, bu maruz kaldığımız e, empoze. E, dolayısıyla e, orada işte sebat edebilmek çok kıymetlidir. Bu bakımdan peygamber kıssaları da bizim için çok destekleyicidir ee, Hz Nuhu men etmeye çalıştılar çok azarladılar incittiler eziyet ettiler men etmek için Hatta şu suresinden bir ayet var ee, diyorlar ki Hz Nuha le ilem ten Nuhu Eğer vazgeçmezsen Ey Nuh لَتَكُونَنَّ minel الْمَرْجُومِينَ Seni recim edeceğiz dediler. Ya yani recm etmek taşlayarak öldürmek demek. Seni taşlayarak öldüreceğiz diye Hazreti Nuh'a e, tehdit ediyorlar Hazreti Nuh'u. Feda رَبَّهُ e, Kamer Suresi'nde okuduğumuz surede 10. ayet. O da Rabbine dua etti. enni ma'ulubun. Ya Rabbi ben mağlup oldum dedi. Yani başaramadım burada fiil değil isim kullanmış olması Arapça bilen kardeşlerimiz için veya işte gramerle ilgilenen kardeşlerimiz için güzel bir nüktedir güzel bir noktadır çünkü bir fiil isim şeklinde kullanılırsa artık o kişinin karakteri karakteri demeyelim de yani o kişi de o kesinleşmiş demektir. Durağan, kalıcı hale gelmiş demektir mesela ene akra'u ben okuyorum yani okuyorum arada okurum yani değil mi? ama ene gari'e dediğinizde ben okuyucuyum demiş oluyorsunuz yani ben, okumak benim e, öne çıkan bir sıfatım olmuş oluyor okumak bende kalıcı hale gelmiş oluyor e, burada da mağlubun demesi kendisi için o yenilmişliğin artık hani şeyi son noktası oraya gelmiş artık hani yapacak bir şey kalmamış yani yani ben mücadelemi bitirdim ve bu hani yapacağım her şeyi yaptım ve yenildim diyor. Nasıl bir halet ruhiyedir yani bu ifade. Fen sen bana yardım et diyor. Yani bu da vaktimizi biraz açtık ama hiç olmazsa iki ayet okumuş olalım. Bu da arkadaşlar benim çok ısrar, ısrarla hatırlattığım, yıl, uzun yıllar içerisinde sürekli hatırlattığım e, bir nokta var peygamberlerin hayatından. E, pe, e, Allah'ın yardımı kulun elinden gelen her şeyi yapmasından sonradır. Yani mucizevi yardım. Yoksa yani nefes almamız bile Allah'ın yardımıyladır. O ayrı. Yani mucizevi bir şekilde işlerin yoluna girmesi, bir mucizenin gelmesi, Allah'tan açık bir... E, yardımın işte meleklerin indirilmesi falan gibi e, yardımlar arkadaşlar sizin insan olarak bir beşer olarak elinizden gelen her şeyi yapmanızdan sonra gelir işte Kızıldeniz'in kıyısına kadar insanları getiren Hazreti Musa denizin yarılması ondan sonradır ama Hazreti Musa oraya gelene kadar ne kadar mücadele etti Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor yıllarca yıllarca süren mücadele işte Peygamber Efendimiz'i bir güvercin Yuvasının korumuş olması mağarada eğilseler içeri baksalar orada niye içeri bakmadılar müşrikler bak o da kibirdendir arkadaşlar çünkü akıl yürüttüler ya içeri bakalım dese birisi diyor ki ya deli misin görmüyor musun örümcek ağıyla kaplanmış diyor işte akıl yürütüyor bakın kendi aklına güveniyor yani güvercin diyor yuva yapmış buraya diyor buradan bir insan geçseydi diyor bu yuva bozulurdu işte bu ağ bozulurdu diyor bakmaya ihtiyaç duymuyorlar kendilerini yeterli görüyorlar. E, alak suresinde ...kendi bilgilerini yeterli görüyorlar arkadaşlar işte her zaman bilimsel çalışmalarda da asla kendi bilgini yeterli görmemek her seferinde test etmek her seferinde yeniden test etmek bilimsel çalışmalarda çok önemli bir ilkedir ya bu böyledir zaten denmez yani her aşama tekrar test edilir efendim bütün peygamberlerin hayatında da bunu görüyoruz bu mucizeler ellerinden geleni o peygamber elinden geleni son noktaya kadar yaptıktan sonra geliyor işte ondan sonra fefetehna ebu Baba bir ma'im munhemir. Biz de göğün kapılarını açtık, üzerlerine böyle boşalırcasına yağmurlar yağdırmaya başladık diyorlar. Onu bile yorumluyorlar biliyorsunuz yani Nuh oğlu ne dedi? Ben de de şey yaparım, sığınırım dağa dedi, kurtulurum dedi kendini kendine yeterli gördü. Ha, onu söyleyecektim. Alak suresinde onunla bitirelim. Alak suresinde çok önemli bir ifade var arkadaşlar çok kısa bir cümle. İnsan kendisini kendine yeterli gördüğü zaman azar diyor. Yani çok e, insanı böyle tanımlayan çok kilit bir e, tespit çok kilit bir cümle küçücük bir cümle insan kendini kendine yeterli gördüğü zaman yani benim akla ihtiyacım yok benim peygamberin örnekliğine ihtiyacım yok işte bugün meridyenin çalışmalarına o açıdan çok minnettarız peygamberin rehberliğini buna ihtiyacımız yok demiyorlar da. Onu gereksiz gösterecek şekilde e, çok bambaşka yani şeytani yollardan e, efendim e, o yolu e, genişletmeye çalışıyorlar e, ve çok da etkililer e, çok iyi kullanıyorlar çünkü e, bütün bu çağın imkanlarını efendim e, kendini yeterli yani biz biz yeterliyiz işte hatta Kur'an bize yeter diyorlar sonra ben onu hep söylüyorum arkadaşlar e, Sünnet'in rehberliğini reddetmek bir süre sonra Kur'an'ı da reddetmeye yol açacaktır. Neden? Çünkü bu elimizdeki kitabın Kur'an olduğunu bize kim söyledi? Çok basit yani. Kim söyledi? <gülüyor> Onun o, oradan gelen bilgiye ne kadar güveniyoruz yani. O yüzden de e, zaten sonuçlarını da çok böyle toplumun ileri gelen isimlerinde bile e, görebiliyoruz. Allah imanımızı muhafaza etsin. Peygamberlerin yolundan e, bizi hiçbir zaman ayırmasın diyelim. Bugün de iki Aynen. ayetle bitirmiş olduk. Malevciğim.